Ee, Çernobil'in etkilerini Çernobil kazasının yarattığı felaketi hala daha konuşuyoruz üzerinden 32 yıl geçti ama etkileri geçmedi izleri hala daha çok taze diyebiliriz tabi e, bunun üzerine Çernobil'in ardından 2011 yılında gelen Fukushima'da yine tarihe ee, dünyadaki en büyük iki nükleer kaza olarak e, geçmiş e, durumda Şimdi bugün biraz bu konuyu ele almak istiyoruz Tam da e, yıl dönümü olması e, vesilesiyle e, Şimdi telefon hattımızda bir konuğumuz var e, İstanbul Nükleer Karşıtı Platform İstanbul Şubesinden Çevre Mühendisi Mevhibe Gözcelioğlu Yayınımıza ee, hoş geldiniz Mevhim adın Ha, teşekkür ederim. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Evet, şimdi biraz e, Çernobil'de ne olmuştu? Belki bunu, bunu hatırlayarak, bunu e, tekrar belki biraz e, gündeme alarak, e, belki günümüze e, getirebiliriz. E, şimdi ne oluyor? E, özellikle Türkiye açısından, dünyada nükleer e, endüstri ne durumda? Ama isterseniz önce bir Çernobil'i hatırlayalım. Ne olmuştu? ...bunu sizden dinleyelim... Hı hı. E, ...26 Nisan... ...1986'da... E, ...saat... ...1.24'te... E, ...Ukrayna'da Çernobil Nükleer Santrali'nin... ...4 tonlu reaktöründe... ...bir dizi patlama meydana geldi... E, hı hı. ...bu... O, ...şu ana kadar ki... E, ...nükleer santral kazalarının... E, ...en büyüğüdü, 7, ...7. derecede... ...en büyük patlamaydı... ...bu... İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroshima ve Nagasaki'ye atılan Japon e atom bombasının 200 kat daha fazla büyük etki yarattı. E 350 bin kişi e yerinden, yurdundan edildi. Başka yere taşınmak zorunda kaldı. E Milyonlarca insanı aslında doğrudan etkilediğini de biz e yani yıllar içinde öğrendik. Çünkü bu kazanın da üstü Örtüldü. örtüldü maalesef, evet. Aslında örtülemedi. Örtülemedi yani daha doğrusu. Örtüldü gibi göz gözüküyor, örtülemedi. Hayır, rakamlar ortada. Çünkü nükleer santral e, patladığı zaman e, anında e, yani yakınında bulunan ilk temizlik görevlileri anında diyor. Burada ilk, ilk kişi hemen ölmüştü zaten. E, 800 bin kişi burada e, temizlik çalışmalarında bulundu. Evet. 20 yıl sonra çünkü radyasyonu atlıyorsunuz radyasyonu kanser oluyor. Sakat bu insanların temizlik çalışmasına bulunan insanların birçoğu şu anda yaşamına engelli olarak devam ediyor. Hı hı. Yine 20 yıl sonra bakın kazadan 20 yıl sonra 17 bin aile babaları Temizlik ve tahliye görevinde bulunduğu için temizlik çalışmalarında, tahliye görevlisi olarak bulunduğu için öldüğü için bu Sovyetler Birliği hükümetinden o dönemki yardım alıyor. Hala da devam ediyor bu. Yani kazanın üstü örtülmedi. E, kanser oranları e, arttı. E, Ukrayna'nın hemen yakınında bulunan Belarus'ta 1990-2000 yılları arasında kanser oranı yüzde 40 arttı. Yine Belarus'un Gommel kasabasında hemen Chernobyl'in yakınında bulunan 50 bin çocuk troid kanserine yakalandı. Yani radyasyonu vücudunuza alıyorsunuz bu kansere yol açıyor. Bir müddet sonra ölümler başlıyor. Evet. Evet. Fukushima'da da aynı şekilde. Hı hı. Ee, şöyle bir yanıltıcı bilgi var. nükleer sevdalılar tarafından işte rüklar santral kazası oldu, ölen olmadı. Hayır öyle değil. yani radyasyonun etkileri yıllar boyu sürüyor. Hatta tek bir nesil bugün, değil, birkaç nesil sonra bile hayır, devam şu, ediyor değil mi bunun etkileri? En büyük şey trawit kanserine sebebi sezyum 137'dir. Bu bunun yarılarımı ömür, yani doğadan tamamen yok olması 30 bin yıl geçiyor. 30 yıl yıl geçiyor. Plütonyumun 240 bin yıl geçiyor. Ee, yani 240 hı hı. bin yıl ne demek? Kaç nesil? Artık siz de çok sarsınız. Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> Onları <gülüyor> <sağlarını> <gülüyor> bile yapamayız <gülüyor> yani şu anda. <gülüyor> evet, evet. Ee, yani sosyal etkiler bu şekilde. Ee, hı hı. Karadeniz'de bizim yani burnumuzun dibinde Karadeniz'de bugün Hopa'da kanser oranları %47 ölümlerin %47'sinin kanserden olduğu o kayıtlarda. Onu, ee, tam da bu noktada şey sorabilir miyim Mevhibe Hanım ee, size zaten çevre mühendisisiniz yani bu konudaki çalışmalar e, bir takım çalışmalar yapılıyor ama devlet nezdinde hani tam olarak bu radyasyonun Çernobil'in Çernobil kazasından sonraki e, etkileri e, insanların nasıl etkilediği yönünde böyle resmi bir araştırma yok hatırladığım kadarıyla. Şöyle Türkiye'deki tüm e, yani kayıt yok. Kayıtıyor. İş kazalarında hmm. da aynı şekilde. Bu son dönemlerde yapılmaya başlandı. 86'lar da hiç yoktu özellikle. Hmm. Evet. Yeni kayıt olmadığı için biz ya, yani yokmuş gibi düşünüyoruz. Oysa var ama kayıt yok. Yeni yeni o rakamlar... Iı... E, sebebi nedir? Ölüm sebeplerini kayıt altına almaya başladı. Ee, biz de, bu, rakamların düşüklüğü bu şekilde. Kay, kayıt olmadığı için. Bunlar düzenli tutulmadı ama şu anda tutuluyor. Fakat işte dediğim gibi oradaki yani hepimizin göz önünde Karadeniz'deki kanser oranlarının artması Çernobil'in e, en büyük sebeplerinden biri. E, e, yani orada kaza olduğu zaman aslında rüzgar Bulutu Belarus üzerine yönlendirdi. Yani Hı -hı. bu tam tersi olsaydı Karadeniz çok daha fazla etkilenecekti. Kuzey Avrupa tarafına evet. da daha e, çok gitti diye evet hatırladım. hava halkımı ile evet, evet özellikle. Yani bu da bir şans meselesi. Evet, işte yani. Beyaz, Bersi, siyah, o, tamamen şans. da aynı şekilde Hı -hı. bakın Fukushima'da da radyasyon bulutu havada Tokyo üzerine geldi. Tokyo'nun nüfusunu tahmin edersiniz Tokyo'da o anda bir yağmur yağsaydı tamamen radyasyon Toprğa e, e, yani insanlara inecekti. Bu daha büyük bir fiyat. felaketi kat kat ve kat arttıracaktı. Bu da bir hani şans mı denir? Buna ne denir bilemiyorum aslında çok. Yani, e, fakat yani tabi o da e, beterim, beteri beteri di, di, diye evet, hani, evet, şey evet anlamında evet, evet, da evet, değil. Evet. Hani bize Beterin, beteri olacak bize gelmedi başkasına gitsin falan demiyoruz tabii ki. Değil, evet. de. değil, Ama tabii. hani bu Aman kadar korkunç var. bir etki alanı var. Evet. Evet, düşünün yani. Evet. Yani ülkemize olan etkileri bakımından tabii ki şey yani bir, bir birazcık bir daha bir tık aşağısına düştük. Hı hı. Yarın öbür tarafa gitmesiyle eee başkasının olsun demiyoruz ama hani kendi ülkemizi de göz önünde bulundurduğumuzda etkinin eee yani, art, yani artırabileceğini etkisinin ne kadar olduğunun kıyas açısından bunu söylüyorum. Evet. Şimdi tabii bu o yıllarda kanser istatistikleri tutulmadı. Daha sonraki yıllarda bu çalışmalar yapılmaya başlandı dedik. Aslında biz belki bildiğimizin çok daha fazlası Çernobil'in Türkiye'ye etkileri özellikle Karadeniz bölgesi ve belki biraz daha da o alanı genişletip Türkiye'nin belki bütün kuzey kıyıları ve iç Anadolu'ya doğru yayılan bir etkisinin olduğunu gözlemlemek mümkün. çünkü. Zaten e, Türkiye'de de e, artan bir e, kanser e, vakalarının olduğu o dönemlerde, o yıllarda biliniyor. Ve işte hatta e, siyasetçiler de bunu gizlemek için pek çok şovlarda e, yaptılar o yıllarda. Tabii evet. e, o yıllarda Türkiye'nin belki çok çok aktif bir e, nükleer tartışması içeride yoktu. Yani santral yapalım yapmayalım. Ama ondan sonra e, gündeme geldi ve şu anda Türkiye'de... Türkiye'de 3 tane nükleer santral yapılması e, planlanıyor. Belki biraz e, bunları konuşabiliriz. Yani bu kadar ya Çernobil'le bitmedi iş. Aslında onlarca, yüzlerce nükleer kaza oluyor ama tabii bunlar ya etkileri daha az ya e, dünya kamuoyuna eve yansımıyor. E, tabii Fukushima gibi Çernobil gibi çok devasa kazaları gizlemek, e, saklamak, e, dünya kamuoyundan e, bu Demin kadar uzakta değil. tutmak mümkün değil. E, bunlara rağmen bütün bu kazalara rağmen e, nasıl oluyor nasıl bu kararlar alınıyor belki biraz onu konuşabiliriz. Ya şimdi e, nükleer endüstri e, tüm dünyada nükleer endüstri e, geriliyor. Bu o, o 30 yılda e, yani dünyadaki pay yüzde 17.6 iken bugün 11.6 lara düştü. Bu gelecek dönemde yüzde 70'e kesildi galiba. Evet, hemen... Sesiniz biraz kesildi Mevhibe Hanım. Bir daha anlanıyor. Du, duyuyor musunuz? Şimdi e, şu duyuruz. an duyuyoruz evet. Tekrar tekrar alır mısınız son cümlenizi tekrar? Nükleer e, enerjinin, elek, nükleer enerjinin elektrik üretimindeki payı dünyada %17.6'dan bugün günümüzde 11.6'ya geriledi. Hı hı. Bu %7'ye gerilemesi gerektiği planlanıyor şu andaki. Çünkü birçok e, ülke e, nükleer enerjiden vazgeçiyor. Bunların en başında Almanya bugün e, yenilenebilir enerjilere yaptığı yatırımlardan dolayı tüm e, reaktörlerini 2022'de tamamını kapatma kararı aldı. Şu anda 8 reaktör var. E, 12 tanesini kapattı. E, Almanya tamamını e, kapatıyor. E, Fransa bakın Fransa'ya hep örnek verirler. Fransa kendisinin hmm, evet. enerjideki payı %75'de. Fransa bile şu kararı aldı, %50 lere, 2050'de %50'lere düşme kararı aldı. Yani planlamada birden hemen bugün karar alayım, yarın uygulayayım diyemiyorsunuz. Yerine koyacağınız yatırımı yapıp sonra devreden çıkarıyorsunuz yine Avrupa ülkelerinde bunu yani bunu söylediğimiz zaman herkes şaşırıyor. Biz bir yani bilinmiyor diyor. Tüm takiplerde veya soran e, soru soran insanlarda özellikle sosyal medyayı takip ettik geçen günkü açılışta e, ciddi bir bilgi eksikliği var. E, biz mümkün mertebe bunu işte duymaya çalışıyoruz. E, Seçimizin yettiği kadar ki insanlar bu defa şunu soruyor. Yani bu bilgiler hani o zaman söyleyin, açıklayın izlebilelim. Hani bilmediğimiz için nükleer enerjiye e, taraf oluyorlar birçoğu da aslında hmm. eksik bilgi bir de bazen yanlış bilgi evet yanlış evet. bilgi yanlış yanlış bilgi de çok fazla evet. e, Avusturya e, devreye alınma aşamasındaki bir nükleer santrali açmaktan yani devreye almaktan e, tamamen vazgeçti onu müze yaptı İtalya vazgeçti tamamen en önemlisi de Dünyada nükleer santral e, kurabilme yetisine sahip, nükleer teknolojiye sahip Güney Kore, 3-5 ülkeden biri olan Güney Kore nükleerden tamamen çıkma kararı aldı. Bu çok önemli. Hı hı. E, bir bir tane, iki tane, üçüncüsün de e, yine biraz kesinti oluyor. E, telefonda da me mı? Olduğum yerde biraz iletişim çıkıntısı var. Evet. Ee, şimdi kuyuda bizim ayrıca elektriğe yüklerden elektriğe ihtiyacımız yok. Şu andaki Türkiye'deki elektrik enerjisi kurulu gücü 85 bin megawatt. 25 bin megawatt. Hı -hı. 26 Nisan 2017'de yapılan en fazla kullandığı dönemde Temmuz ayında ve Geçen yıl yapılan bir çalışmada Tüketim 7 bin civarında 47 bin 600 megawatt Yani bizim şu anda tam kurulu gücümüz Mevcut kurulu gücümüzün Tükettiğimiz elektriğin iki katı kadar kurulu gücümüz var Diğer atıl olarak bekliyor Evet, evet. evet. Nitre enerjinin belki e, Yani elde edilecek yüzde beş Şu anda elektrik enerjisine payı yüzde beş olacak Oysa ki bugün kayıp kaçıp Bakın yani bu Hani enerji bakımından aldığımız rakamlar bunlar söylediğimiz kayıp kaçak oranı %20-25 civarı dünya ortalaması bunun %4-5 civarıdır. Bu kayıp kaçak oranı enerji nakil hatlarında, enerji iletim hatlarındaki bakım arızalar düzgün bir şekilde yapıldığı zaman zaten biz giderilebilir. %5 hadi diye giderilebilir nükleer enerjiden yani kazanacağımız enerjinin 2-3 katını zaten bu bakım yaparak yapabiliriz. Mevfip Hanım tam da bu noktada istiyorsanız küçük bir ara verelim. Bir evet. e, günün anlam ve önemine <gülüyor> dair bir şarkımız olacak. Evet. E, orada kaldığımız yerden e, birazdan devam, devam edeceğiz. Tamam. Teşekkür ederim. I like my town with that little drop of poison. Nobody knows they're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner. I. Feel It rain And you left in the fall That's his picture on the wall He always had that little drop of poison Did the devil Make the world While God was sleeping Get a wish from the bone Another wrong goodbye And a hundred sailors That deep blue sky is my home And he left in the fall just his picture on the wall He always had that little drop of poison Evet 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda Bugün Çernobil nükleer felaketinin yıl dönümü 26 Nisan 1986'da gerçekleşmişti. Telefon hattımızda bir konumuz var. Bb Gözcelioğlu platform İstanbul'dan. Pardon. Evet. Arada da dinlediğimiz şarkının ismi Little Drop of Poison'dı. Şimdi aslında iyi bir yere gelmiştik fakat bağlantımız da kötü olduğu için onu da yineledik. Şimdi bu Akkuyu'ya yapılmak istenen nükleer santralla ilgili bir takım bilgiler veriyordunuz. Oradan isterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Akkuyu'da geçenlerde yani çok yakın zamanda Akkuyu'nun temeli atıldı uzaktan da olsa büyük şehirlerle bir aküyü da şimdi orada o hani elektrik enerjisi ucuzlamayacak en büyük şeylerinden biri çünkü santralin yüzde daimi yapılan anlaşmada Mayıs 2010'da yapılan bir anlaşma bu ee, Ruslarla yapılan bir anlaşma yüzde biri tamamen Rus tarafının olacak yüzde Ruslar istediği şirkete satabilecekler ve Türkiye tarafı bu santrallerden, bu reaktörlerden üretilecek elektriğin evet. %70'ini 15 yıl boyunca alım garantisi veriyor. 12.35 centden. Bugün oysa elektrik satış fiyatı, piyasa satış fiyatı 4-5 cent civarı. Yani yaklaşık 3-4 katı, 3.6 katı bir yüksek maliyetle biz elektriği satın alacağız Ruslardan. Hı -hı. Bu, arada, bu para e, cebinden çıkacak, bizim cebimizden çıkacak. Bu şunu da ee, hatırlatalım dinleyicilere. Şimdi Çernobil'den bahsediyoruz, Akkuyu'dan bahsediyoruz. Rosatom yani Akkuyu'daki bu nükleer santrali yapacak olan firma. Olan. Aynı zamanda Çernobil aslında bütün aşağı yukarı Rusya'daki bütün nükleer santralleri de kuran Rosaton. devlet evet, şirketidir. Evet, devlet kurumudur bir Rosatom. Evet. Rus. Ve evet, Çernobil kazasının da aslında e, sebebi olmuş evet. e, şirkette e, bize bugün... Akurya... Sicili kötü. Böyle Sicili bakacağım. çok kötü. Sicili kötü. kötü. kötü. Evet, kötü. Aynen evet aynen öyle. Sadece bir de... o değil. Hı -hı. Sadece o değil. Çok yakın zamanda e, İran'a yaptığı bir santralde de bir kaza oldu. Üçüncü Hı -hı. dereceden bir kaza oldu. Hı -hı. Çünkü orada da kullanılmış yani malzemesi çok kötüydü evet. ee, ve malzeme kaynaklı, pompalardan kaynaklı düşünseniz de soğutma suyu pompalarından kaynaklı bir e, üçüncü derece kaza yaşandı. Bu çok daha büyük de olabilirdi. Hı -hı. Yani hani en böyle e, riski düşük bir nokta olması gerekirken orada bile kaza meydana geliyorsa e, diğerini e, düşünmek bile istemiyorum. Diye, evet. Diyorum burada. Şimdi, ee, şimdi... Hı, Buyurun. <gülüyor> E, Rosatom, e, yani elektrik e, ucuz olmayacak. E, bu bizim çocuklarımızın geleceği. Çocuklarımızın geleceğini ipotek altına alınacak. E, yani bu noktada da nükleer karşıtı platform olarak çocuklarımızın geleceğini çaldırmayacağız diyoruz. Diğer taraftan e, nükleer seviyelerinin en büyük şeyleri enerjide dışa bağımlı kurtulacak. Hayır enerjide dışa bağımlı kurtulmayacak. zaten santral Rusların. Sen bir şey yapamıyorsun evet. ona. Yani hı hı. Ruslar kapıya e, kilkini vurup e, gitse e, hiçbir şey diyemeyeceksin. Çünkü e, anlaşmam o şekilde. Senin değil orası. Ayrıca santralin kurulacağı alana Rusya'ya tahsis etsin. Rus toprağı orası. <gülüyor> Bedelsiz evet. tahsil edildi. E, evet. İkinci bir handikap da bu. E, enerjide dışa uranyum Rusya'dan gelecek yakıt olarak. E, enerjide dışa bağımlılık bilakis artacak Hı -hı. Her şeyden önce Diğer taraftan Tüm bunları da denenmemiş bir model evet. Akkuya planlanan Weber 1200 modeli Şu ana kadar denenmemiş bir model Ayrıca Atıklar konusunda Burada tamamen bir yani Nükleer santrallerin en büyük handikaplarından Biri de nükleer radyoaktif atıkların Dünyada şu anda tamamen yani Kalıcı olarak yok edilmesi mümkün değil Herkes bir taraflara dönmeye çalışıyor. Hı hı. Bu yani bu buna da e, geçici depolama deniyor. 30-40 yıllık e, atıklar var. E, dünyada işte ilk santral e, 1960'larda yapıldığını düşünürsek e, 54'te yapıldı Amerika'da. Oradan bu tarafa gelen atıklar hala işte geçici depolama şeklinde bir yerlerde depolanıyor kurtulmaya çalışıyorlar ama böyle bir teknoloji henüz yok Evet bu atıklar atıklar Rusya yani o anlaşmada çok açık açık bırakılmış atık mı atıklar ne, ne, ne şekilde bertara atık bertarat konusunda yani Akkuyu'nun o bölgesinde atıklarda e, gömülebilecek Ve o bize yani e, kan Bizi kanser yapmaya Toprağı zehirlemeye Havayı zehirlemeye devam edecek e, 30 bin yıldan başlayarak e, 240 bin yıla kadar Bir devam aralıkta evet. Peki, e, Oradaki Yarılanma ömürlerin hepsi farklı farklı Burada gene en büyük e, Handikaplardan biri O bölgenin Turizm bölgesi, tarım bölgesi Balıkçılık e, gelişmiş bir bölge. Yine soğutma suyuyla soğutma suyu alırken orada birçok larva ve balık yumurtasını da alıp harçlanmış olarak denize bırakacak. Yani balık, balık popülasyonunda bu su geçerli. Çok ciddi bir azalma olacak. Yani hiç elle tutulur bir tarafı yok. Yani savunulacak Maalesef, hiçbir evet, tarafı yok burada. Evet. Gerçekten Yani o, turizm bölgesi tarım bölgesi Akdeniz toprak çok verimli. E, bu tüm bunlar göz ardı edilerek bir de e, çok çok acı işte turizm o bölgede artacak demişti en son açıklamada. E, açılışta bu, bu bu yani havaya Neyse yani... artacakmış anlamadım. Nükleer, nükleer santral, santral. santral. var. Yaşasın anlamadık. gidelim <gülüyor> kenarına. Bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> herkes herhalde koşu koşu nükleer santrali görüyor. Biraz radyoaktivite alalım, alalım vücudumuza. Paylaştık <gülüyor> kendi <Kendislere faydalıdır. gülüyor> için midir? Yer taraftan e, bu havada en büyük etki tritium, aşit iyonu, buharla e, a, a, emisyon olarak havaya verilecek e, suyla soğutma suyuyla da su ortamına karışacak. E, bu yani radyoaktif bir maddedir tritium. E, bunların hepsi göz ardı ediliyor. Ayrıca ha, en yani son, bu, bu e, sizin bahsettiğiniz kaza maza olmadan yani bu nükleer saldırı etkileri, biz e, kaza olduktan sonra yapacak zaten bir şey. Bugün dünyadaki kaza oran nükleer santrallerde yüzdedir. ama o yüzdedir kaza yani gerçekleştikten sonra deneye dönüş yok. Bakın içendim şöyle bu fıkşıma. Yani bunların en büyük örnekleri, yaşanan örnekleri veriler var elimizde. E, tanıklar anlatıyor. Daha dün bir tanığımız vardı Jufıkşımadan. Onu hmm. dinledik. Hakikaten korkunçtu yani. Tabi e, Tabii ama bu tanıklıkların <gülüyor> dinlenmesi de istenmiyor. E, mesela nükleer karşı platformun gösterileri de engellendi. Engelleniyor. Hafta sonu değil mi? Engellendi. Evet, ha, evet, Sinop'ta, onu da, onu evet. atladık biz. Evet. Sinop'ta çok, çok büyük bir miting yapacaktık. Türkiye'nin her tarafından Sinop'a aktivistler gelecekti. Bu planlandı. Evet. Fakat güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. İçişleri Bakanlığı. Siz evet. daha bir mitingin güvenliğini sağlayamazken Bugün Orta Doğu'da elinizde bir bomba olarak bulunan nükleer santralin güvenliğiyle yani bu bile yani en düz haliyle en basit haliyle böyle e, sorulabilecek bir soru. Doğru, çok e, doğru asla. bir soru. Yani bu bu, bu yoldan geçen vatandaş'a sorsan yani bütün niye iptal edildi güvenlik Hı. e der yani adam doğru. nükleer santralin güvenliğini nasıl e, sağlayacaksın? sağlayacaksınız? Evet. Orta Doğu bu kadar karışıkken üstelik, evet, evet. Yani diğer bir tarafına da bırakan yani bu kadar veri varken. E, buna hala ısrar etmeleri e, işin yani komik mi desem ac, acı, ac, yani, acı tarafı mı desem e, trajik komik bir tarafı da e, yani sanki bunları e, buna bu verileri açıklamayacak hiç bilim insanı yok hiç <gülüyor> bu konuda evet, çalışmış evet. insanı yok gibi davranıyorlar <gülüyor> Doğru, tüm, evet. bu kurumları, tüm bu kurum tarafın STK'ları tüm bununla ilgili çalışan verileri yok sayıyorlar <gülüyor> ve çet raporunu da e, işte eskiklikler var da sonra da gideri bu kadar büyük bir proje için bu kadar riskli bir proje için sonra giderilse de olur denip çet raporu onaylanıyor. Vallahi Danıştay çet raporundaki uzmanlara da, da e, saygılar sunmak lazım. Hakikaten <gülüyor> hakikaten vebali büyük büyük şey bu. büyük doğru. Peki çok teşekkür ediyoruz. E, bu hafta programımızın evet. sonuna geldik. Peki, e, ekonomi ekolojine. Son söz olarak tabi, <gülüyor> e, bu Ya bu lisanslaştı platform olarak ülkemizde ve dünyanın hiçbir yerinde nükleer santral yaptırmayacağız. Yaptırmayacağız, yapamayacaklarda. Çünkü çocuklarımızın geleceğini biz çaldırmayacağız. Hı -hı. Bunu söylüyoruz. Peki çok Ülkemiz teşekkür ediyoruz. Programımıza davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Biz de katıldığınız için teşekkür <gülüyor> <gülüyor> ediyoruz. Çok mercin. Evet, mersi. Nükleer Karşı platformdan Meyhve Gözcelioğlu bu hafta konuğumuzdu. Çernobil'in yıl dönümü vesilesiyle nükleer enerjiyi biraz daha yine bu hafta konuşma fırsatı bulduk. Haftaya görüşmek tamam. üzere. Görüşmek üzere. Ekonomi, ekoloji. Hazırlayan veya sunanlar.